Ashab-ı beni İsrail'in peygamberlerine benzetiyor konum olarak. İsrail oğullarına çok peygamber geldi ya. Yani sırf bundan bir benzetme yaparak kendi içimden gelen bir ses Ashab-ı Efendimiz sallallahu aleyhi ve vefatından sonra çılgın bir şekilde Allah'ın dinini yayma gayretine girdiler. Deliler gibi. Aç, çıplak, sefil İslamiyeti bir kişiye daha ulaştıracaklar.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 Hayalini gerçekleştirdik dediler. İsterlerdeki sağlığında olsun bu. Zaten benim sağlığımda olacak diye bir şey buyurmamıştı. Ama sağlığında olmadı. Ashab-ı kiram onun vefatından sadece 4 sene sonra İran'ı fethettiler. 4 sene sonra. Medine sevinçten ağlayan insanlarla doldu. Sonra ikinci büyük hedef Bizans.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 İlk hedefi Küçük Konstantiniyya, Küçük Roma, Büyük Roma'ya gidildiğinde inşallah Bütün Avrupa Çizmesinden, ayağından yakalanmış Oluyor. Şimdi ashab-ı kiram Bu hedefi gördüler. İşte Halid bin Zeyd Radıyallahu anh Eyüp'te Olduğunu zannediyoruz, tahmin ediyoruz. Eyüp'te değilse Alibeyköy'dedir. Alibeyköy'de değilse e, Kemalburgaz'ın oralardadır. Yani oralarda. Allah şefaatine ne ee, eylesin. Niye geldiler? Mesela ilk İslam ordusu İstanbul sınırlarına Halife Yezid zamanında geldi. Yezid Muaviye'nin oğlu olduğuna göre yani 48 50 hicreti yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden 40 sene sonra bu fetih bize nasip olsun diye koşuşturmalar başladı. Daha sonra eee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 Fransa vesaire üzerinden dağıta dağıta gidelim. İstanbul'u arkadan bitirelim. Arkası bitince buradan küçük bir birlikle fethederiz, ederiz, iş biter diye düşünmüş. Osman bin Affan radıyallahu an bugünden tam 1415 sene önce arkadaşlar. Hesaba 1405 sene önce Hicri takvimle böyle bir plan yapmış. Bu plan nereye kadar gerçekleşti? Medine'den çıkardığı ordu Libya denen yazı yazan yere kadar geldi onun sağlığında. Sonra geçen dersimizde konuştuğumuz gibi Osman İbni Aflan radıyallahu anh, son 5 senesinde bu tip çalışmaları yapmaya fırsat bulamadı. Yoğun fitne dönemi geçirildiği için ordular Libya sınırında kaldı. Osman İbni Aflan'dan sonra gelen e, dönemde de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 yani biraz sonra İspanya'ya geçen dört tane sahabi var. O aşkla öyle devam ediyorlar. Resulullah'ın hayali gelecek. İspanya'dan yürüyerek gidecek, İstanbul'a gelecek, İstanbul'u fethedecek. Değil, değil, değil. O yolda ölecek. Gerçekleştirdi. gerçekti. Onun öyle bir derdi yok zaten. O orada onu Allah görsün istiyor. Önemli olan onun için Allah'ın onu nerede gördüğü. O da biliyor ki ola...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 diye bir isimden sürekli söz ediyoruz. Onun babası, Abdülaziz bin Mervan, o e, Mısır valisi oldu. Mısır, şimdi de o zaman da Afrika'nın merkezi. Afrika'nın merkezi. E, Mısır valisi, Abdülaziz, e, Musa bin Nusayr isimli e, birisini e, bütün Afrika'daki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 Şimdi haritadan izleyin arkadaşlar. Tancadan 12.000 kişiyle büyük gemilerle, nükleer enerjili gemilerle falan değil, sandallarla 12.000 kişi işte. O zamanki gemi ne deniyorsa artık. Gemi ne deniyorsa. Çünkü gemicilik ilk defa Hz. Osman döneminde başladı. Şam'da 3 tane sandal yaptı Müslümanlar.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 düşman dolaşıp mallarımızı almasın diye böyle bir plan. Yani ordu burada savaşıyor, öbür cephe e, Avrupalıların cephesi. Buralara da altın, gümüşleri, hazineleri, işte kasaları falan koymuşlar çadırla. Ve şu an nöbetçi bırakmışlar orada. İlk e, hamle başlıyor ve e, ta, gafiki rahmetullahi aleyh bakıyor. Arkadaşlar diyor bu ordu çok ciddi dikkat edin diyor. Çok perişan ama buna rağmen allah sesiyle beraber öbür tarafın yarısını temizliyorlar. Bayağı bir dağıtıyorlar. Avrupa'nın son canı da gidiyor. Bu, Rafiki'nin ordusundaki Endülüs'lü Müslümanlardan bir grup diyor ki, Elhamdülillah ya, korktuğumuza değmedi diyor. Ki, Gelin arkadaşlar, altınları sayalım şu kasalarda diyor. Ön cepheden, binlerce mücahit, müceverlerin bulunduğu çadırlara geri dönüyorlar. Rafiki de, Nereye gidiyorsunuz diyor. E tamam görmüyor musun diyorlar. Bağırıyorlar ye. Ya Yeter biraz dinlenelim diyorlar. Ya etmeyin deli misiniz Siz Nereye gidiyorsunuz? Ön cepheden çıktınız. Mesela geri dediğin yer en az bir kilometre tabii. Çadırlar bir kilometre gidiyorlar. Can sıkıntısından mücevherleri sayacaklar orada. Diğer başka yerden fetihten aldıkları şeyleri sayacaklar. Rafiki de geri dönmüş. Deli misiniz diye bağırırken arkadan bir okla şehit düşmüş.